Tanrı kendinden bir ruh koparıp aldı ve onu güzelliğe bürüdü. Onu tepeden tırnağa zarafet ve sevecenliğin bütün taktiğiyle yıkadı. Ona mutluluk kasesi verdi. Ve geçmişi ve geleceği aklından çıkarmadıkça bu kaseden içme. Çünkü mutluluk anlıktır. Yoksa hiç yoktur dedi. Ona bir de hüzün kasesi verdi ve bu kaseden de iç ki yaşamda anlık gelip geçen mutlulukların farkına var. Çünkü hüzün hep bolca vardır dedi. Ve Tanrı ona ilk dünyevi hazdı tattığında onu yüzüstü bırakıp gidecek bir aşk ve pohpohlandığını ilk fark ettiğinde yok olup gidecek bir sevimlilik bahşetti. Ve ona tüm faziletlerin yolunda liderlik etsin diye evrenden bilgelik verdi ve yüreğinin ta derinliklerine götüremeyeni gören bir göz yerleştirdi. Onun kişiliğinde her şeyi kucaklayan bir şefkat ve iyilik yarattı. Onu cennetin meleklerinin gök kuşağının kirişlerinden ördüğü elbiselerle giydirip kuşattı. Ve onun sırtına yaşam ve ışığın doğuşu anlamına gelen şaşkınlığın gölgesinden bir pelerin attı. Tanrı daha sonra öfke fırınından yakıp kül edici ateşi, cehalet çölünden kavurucu rüzgarı, bencillik sahillerinden ince ince batan kumları ve çağların ayakları altından kaba toprağı alarak insanı biçimlendirdi. İnsana onu çığırından çıkaran ve onu ancak tutkunun zevki karşısında yok olup giden bir çılgınlığa sürükleyen, kör bir güç verdi ve onun içine ölümün hayali olan yaşamı soktu. Ve Tanrı hem ağladı hem güldü. İnsana karşı içinde bastırılmaz bir sevgi ve acıma hissi uyandı ve onu koruyucu kanatları altına aldı. Varlık Evi. Yorgun yüreğim bana elveda dedi ve varlık evine doğru yola çıktı. O ruhun kutsayıp tapındığı kutsal şehre vardığında ortalıkta dolaşmaya başladı çünkü hep orada olduğunu düşlediği şeyi bulamadı. Şehir, güç, para ve iktidardan yoksundu. Derken yüreğim aşkın kız kardeşine seslendi ve ona ''Hey aşk, mutluluğu nereden bulabilirim? Onun buraya seninle buluşmaya geldiğini duydum da.'' dedi. Ve aşkın kız kardeşi onu yanıtladı. Mutluluk çoktan açgözlülük ve soysuzlaşmanın yüce bir hale geldiği şehre öğütler vermeye gitti. Bizim ona ihtiyacımız yok. Zenginlik mutluluğa can atmaz. Çünkü o dünyevi bir umuttur ve onun tutkuları mutluluk yalnızca yürekten gelirken o maddelerin birleşimiyle sarmalanmıştır. Ebedi ruh asla mutlu olmaz. O hep coşkuyu, yüceliği arar. Bunun üzerine yüreğim can güzelliğini arayıp buldu ve ''Sen bilgisindir, beni kadının gizemi konusunda aydınlatsana'' dedi. O da yanıt verdi. ''Hey insan yüreği, kadın senin kendi yansımandır ve sen ne olursan ol, o odur. Nerede yaşıyorsan oradadır. O din gibidir, cehalet tarafından değişik yorumlanmadıkça ve ay gibidir.'' Bulutlar örtmedikçe ve esinti gibidir ahlaksızlıklarla zehirlenmedikçe. Derken yüreğim aşk ve güzelliğin kızları bilgiye doğru yöneldi ve bana bilgeliğini bahşet ki bunu insanlarla paylaşabileyim dedi. Kız ona buna bilgelikten çok talih de çünkü gerçek talih dışarılardan bir yerlerden değil yaşamın kutsallıklarının kutsallığında ortaya çıkar. Kendi kendini insanlarla paylaş diye yanıtladı. Tuçlu. Güçlü kuvvetli bir genç adam açlıktan bitap bir halde kaldırıma oturup elini gelip geçenlere açtı. Diliniyor sonra yeniden gelip geçene el uzatıyordu. Açlık ve aşağılanma acısı içinde nasıl bu duruma düştüğüne dair acıklı bir şarkıyı tekrar edip duruyordu. Akşam olduğunda ağzı ve dili kurumuş bir halde avcu hala midesi gibi tam takırdı. Kendini toparladı ve şehrin dışına çıkarak bir ağacın altına oturdu. Acı acı ağladı. Açlık içini kavura dursun, şaşkın gözlerini göğe kaldırdı ve şöyle yalvardı. Ey tanrım, varlıklı insanlara gidip iş istedim ama onlar üstün başım düzgün olmadığı için beni geri çevirdiler. Okulun kapısını çaldım ama sevinmekten ben edildim. Çünkü elimde avucumda hiçbir şey yoktu. Bana ekmek verebilecek her kapıyı zorladım ama ne fayda. Umutsuzluk içinde dilenmeye başladım ama bu sefer de... Küçük kuvveti yerinde ama tembellikten çalışmıyor bu. Dilenmesi iyi olur dediler. Ey tanrım, annem beni senin rızanla dünyaya getirdi. Ama şimdi gel gör ki dünya zamanından evvel beni sana döndürmeye çalışıyor. Derken yüzünün ifadesi değişti, ayağa kalktı, gözleri kararlılık içinde parlıyordu. Ağacın dalından kendine kalın ve ağırca bir sopa yaptı ve onu şehre doğru sallayarak, Sesimi yettiğince ekmek için yalvardım ama ilgilenen olmadı. Artık onu bilgeliğimin gücüyle elde edeceğim. Merhamet ve sevgi adına ekmek istedim ama insanlık kulak asmadı bile. Şimdi onu kötülük adına almaya geliyorum diye bağırdı. Geçen yıllar genç adamı bir soyguncu insan katiline çevirdi. Ona karşı duran herkesi ezip geçti. Gücü elinde burun duranların üstüne çıkmasını sağlayan inanılmaz bir mülke sahip oldu. Çetesinde bulunanların hayranlığını, diğer soyguncuların kıskançlığını kazandı ve kalabalıkları korku içinde bıraktı. Onun bu zenginliği ve karşı duruşu Emir'in kendisini huzura çağırıp o şehirde Emir'in yardımcılığına gelmesini sağladı. Bu kötü durum akılsız idarecilerce peşi kovalanır oldu. Artık soyguncular yasal hale gelmişlerdi. Zulüm ve baskı yönetimce destek görüyordu. Zayıfın ezilmesi sıradanlaşmıştı. İnsanlar yalakalık yapıyor, saygı gösteriyordu. İşte böylece insanın bencilliğinin ilk sonucu olarak sıradan kişiler caniye, sevginin çocukları katillere dönüşmüştü. Böylece insanın baştan bencilliği büyümüş ve kat ve kat bir şamarla ona geri dönmüştü. Bir ozanın ölümü onun yaşamıdır. Gecenin siyah kanatları doğanın kardan süt beyaz bir giysiye büründüğü şehrin üzerini kapladı ve insanlar ısınmak için sokakları boşaltarak evlerine kapanırlarken kuzey rüzgarı bahçeleri darmadağın etme niyetiyle ortalığın altını üstüne getiriyordu. Oralarda şehrin kenar mahallesinde üzeri olabildiğince karla yüklü, yıkıldı yıkılacak bir durumda eski püskü bir kulübecik duruyordu. Bu iç karartıcı evin kuytu bir köşesinde, içinde gözlerini içeri giren rüzgarın titrettiği gaz lambasına dikmiş yatmakta olan ölümcül durumda genç bir adamın yattığı sefil bir yatak vardı. Yaşamının baharında olan bu adam, kendisini yaşamın acımasız pençelerinden kurtarıp rahata kavuşturacak anın hızla yaklaşmakta olduğunun iyice farkındaydı. Ölümün ziyaretini sevinç içinde bekliyordu ve solgun yüzünde umudun ışıltıları belirdi ve dudaklarında hüzün dolu bir tebessüm ve gözlerinde bağışlayıcılık vardı. O zengin bir şehirde açlıktan ölmek üzere olan bir ozandı. O bu fani dünyaya insanların gönüllerini o güzel ve derinden etkileyici sözcükleriyle doldursun, yüreklerine canlılık getirsin diye yollanmıştı. Asil ruhlu bu genç insan ruhunu sakinleştirsin ve sevgi doldursun diye hoşgörü tanrıçası tarafından gönderilmişti. Ama nerede? O üstünde yaşamakta olan tuhaf sakinlerinden bir gülücük bile beklemeden bu soğuk dünyaya seve seve elveda diyordu. Son nefesini veriyordu ve yanında tek yoldaşı gaz lambası ve üzerine yüreğinde hissettiklerini işlediği birkaç parşömen kağıdından başka kimseler yoktu. Gittikçe azalmakta olan gücünü son bir gayretle toparlayarak ellerini göğe doğru kaldırdı. Tavanı delip geçecek ve kapkara bulutların ardındaki yıldızları görebilecekmiş gibi gözlerini hareket ettirdi. Sonra, ey benim güzel ölüm meleğim, gel artık, ruhum seni özlüyor. Yanıma sokul ve yaşamın zincirlerini aç, çünkü onları ayaklarımda sürüklemekten bıktım. Ey benim güzel ölüm meleğim, gel artık. Ve onlara meleklerin dilini anlatmaya çalıştığım için bana yatsıyarak bakan komşularımdan uzaklara götür beni. Acele et ey barışçıl ölüm meleği. Ve onlar gibi zavallı olmadığım için beni bu izbeliğin bir köşesine terk etmiş olan kalabalıktan uzaklara taşı. Gel ey barışçıl ölüm meleği ve beni beyaz kanatlarınla sar. Çünkü dostlarım bana ihtiyaç duymuyorlar. Ey ölüm meleğim. ''Kucakla beni, sevgi ve merhamet dolu, hiçbir zaman bir ana öpücüğünü tatmamış bir kız kardeş yanağına değmemiş, bir sevgilinin parmak uçlarını öpmemiş olan şu dudaklarıma dudakların değsin. Bırak. Gel al beni, ey sevgili ölüm meleğim diye yalvardı.'' Sonra ölmekte olan Uza'nın başucunda bir melek belirdi. Doğaüstü ve tanrısal bir güzelliğe sahip, elinde zambaklardan bir çelenk vardı. Melek onu kucakladı ve bir daha kendi ruhunun gözü dışında görmesin diye gözlerini kapadı. Uzanın dudaklarında sonsuz bir tatmin olmuşluğun tebessümünü bırakacak şekilde onu sıkıca ve uzun uzun ve nazikçe dudaklarından öptü. Uzanın yaşadığı mezbelelikte Uzanın hüzünlü bir boş vermişlik içinde karaladığı birkaç kağıt ve parşümen dışında hiçbir şey kalmamıştı. Yüzyıllar sonra şehrin insanları hastalıklardan ve cehalet uykusundan başlarını kaldırıp da bilginin ışığını gördüklerinde şehrin en güzel bahçesine onun bir heykelini diktiler. Ve yazlıkları kendilerine özgürlüğü getirmiş olan Ozan'ın anısına her sene şenlikler düzenlediler. Tanrım insanın cehaleti ne kadar acımasız. İki Çocuk bir prens sarayının balkonunda dikildi ve o önemli gün için toplanmış olan büyük kalabalığa seslenerek, size ve bütün bu şanlı ülkeye asil soyumun adını sürdürecek ve ondan sonsuz gurur duyacağınız yeni bir prensin doğumunu müjdelemek istiyorum. O büyük ve şanlı bir soyun yeni taşıyıcısıdır ve bu krallığın parlak geleceği onun ellerine bakmaktadır. Şarkılar söyleyin ve eğlenin dedi. Kalabalığın ezileni acımasız bir baskı altında yönetirken, boyunlarına zulmün boyunduruğunu daha da bir geçirecek ve bedenlerini sömürürken ruhlarını öldürecek bu yeni zorba hükümdara gelişini kutlayan sevinç ve minnet dolu sesleri, coşku dolu şarkılarla yeri göğü ünletti. İnsanlar kaderlerine boyun eğmiş, yeni emirin şereflerine, kendilerinden geçmişcesine içiyor şarkılar söylüyordu. Aynı sırada bu krallık sınırları içinde başka bir çocuk dünyaya geldi. İnsanlar güçlüye övgüler düzüp potansiyel bir zorba için şarkılı kutlamalar yaparak kendilerini küçük düşürürlerken ve de gökte melekler bu insanların zavallılığına ve boyun eğmişliğine gözyaşları dökerlerken hasta bir kadın karalar bağlıyordu. Kadın eski terk edilmiş bir mezbelelikte yaşıyordu ve sert mi sert yatağında paçavralar içindeki yeni doğmuş bebeğinin yanına uzanmış açlıktan ölmek üzereydi. O, insanlığın sırt dönmüş olduğu yoksul ve sifil bir genç kadındı. Kocası prensin zorba yönetiminin neden olduğu bir ölüm tuzağına düşmüş, yapayalnız bu kadını Tanrı'nın ona, onu korusun ve çalışmasına meydan vermeden yaşamını sürdürsün diye bahşettiği, minicik bir yoldaşla baş başa bırakmıştı. Kalabalık dağılırken ve ortalık tekrar sessizliğe bürünürken, bu zavallı kadın bebeğini kucağına aldı ve yüzüne bakarken, Sanki onu gözyaşlarıyla vaftiz etmek istercesine ağladı. Sonra açlıktan kısılmış bir sesle çocuğa seslenerek, neden manevi alemi terk ederek buraya, dünyaya, hayatının acılarını benimle paylaşmaya geldin ki? Neden melekleri ve manevi alemi terk ettin ve insanların bu acı, zulüm ve kalpsizliklerle dolu dünyasına geldin? Sana gözyaşlarından başka verebileceğim hiçbir şeyim yok. Süt yerine gözyaşlarıyla mı besleneceksin? Ben de sana giydirecek ipek elbiseler yok. Seni benim şu çıplak ve titrek kollarım mı ısıtacak? Küçük hayvanlar çayırlarda otlarlar ve sonra güven içinde barınaklarına dönerler. Ve minik kuşlar tohumlarla yemlenirler ve sonra dalların arasında huzur içinde uyurlar. Ama senin benim biricik sevgili evladım, yoksul anandan başka sana sevgi gösterecek hiçbir şeyin yok dedi. Sonra bebeğini kupkuru göğsüne bastırdı ve sanki iki bedeni, Önceki gibi tekrar bir bedene sokmak istercesine kollarıyla sıkıca sardı. Yanan gözlerini yavaşça göğe doğru kaldırdı ve ''Tanrım ne olur ülkemin bu talihsiz insanlarına acı'' diye bağırdı. Tam o anda ayın üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve ayın parlak ışıkları o sefil evin kirişleri arasından geçerek iki cansız bedeni aydınlattı. Zenginlik Şarkısı İnsan ve ben iki sevgiliyiz. O bana can atar, ben onsuz yapamam ama ne yazık aramıza o girdi. Bize acı getiren o rakip, o acımasız ve tutkulu, boş bir çekiciliği var. Adı madde. Nereye gitsek peşimizde ve gözünü diker durur gözcü gibi, sevgilimi huzursuz ederek. Sevgimi arar dururum ormanda, ağaçların altında, göllerde. Onu bulamam çünkü madde. Onun ruhunu alıp gürültülü şehre götürmüş ve onu sallanan tahtına oturtmuş, metal zenginliklerin. Ona bilginin sesi ve bilgeliğin şarkısıyla sesleniyorum, kulak bile vermiyor. Çünkü madde onu ayartıp sokmuş bencilliğin zindanına, açgözlülüğün film kattığı. Ben onu doymuşluk tarlasında ararım ama yapayalnızım. Çünkü rakibim onu açgözlülük ve oburluk inine hapsetmiş ve acı veren altın zincirlerle onu oraya kilitlemiş. Ona şafak vaktinde, doğanın yüzünde gülücükler açtığında seslenirim ama duymaz beni. Çünkü doymazlık uyuşturulmuş gözlerini iğrenç bir uykuya gark etmiş. Akşam vakti onun aklını çeliyorum, sessizlik ortalığa hakim olduğunda ve çiçekler uykuya daldığında ama yanıt bile vermiyor bana. Çünkü yarın ne olacağı korkusu, düşüncelerini karartmış. Beni sevmeye can atıyor, beni kendi yasalarının içine çekmeye çalışıyor ama... Beni Tanrı'nın yasalarından başkası içinde göremeyecek. Beni kendi görkemli yaşamının büyük yapılarında arıyor, başkalarının kemikleri üzerine kurduğu. Bana oradan yüksekten fısıldıyor, altın ve gümüş yıllarının tepesinden ama beni ancak oraya geldiğinde bulacak. Tanrı'nın inşa etmiş olduğu sadelik evinde, şefkat ırmağının kıyısında. Hazinelerinin önünde beni öpmeye yanıp tutuşuyor ama dudakları asla benimkilere değmeyecek. İffet esintilerinin zenginliği dışında akıl almaz servetini benimle paylaşmak istiyor ama tanrının zenginliğine yüz çevirmeyeceğim. Güzellik pelerinini sırtımdan atmayacağım. Onun aradığı yalancılık, sahtekarlık. Bense yalnızca onun yüreğini arıyorum. Yüreğini o daracık yuvasında çürütüyor. Onun yüreğini bütün aşkımla zenginleştirebilirim. Sevdiğim, düşmanım, maddi için nasıl feryat edileceğini, nasıl ağlanacağını öğrenmiş. Ben ise ona ruhunun gözlerinden etrafındaki her şey için nasıl merhamet ve sevgi gözyaşları akıtabileceğini öğretirdim ve de bu gözyaşlarının arasında doymuşluk hıçkırıkları atmayı. İnsan benim sevgilim, ona ait olmak istiyorum. Yağmurun Şarkısı Gökyüzünden Tanrıların aşağıya attığı gümüş ipliklere benek benek oluyorum. Sonra doğa beni alıp tarlalarını ve vadilerini bezemeye götürüyor. Güzel incilerim ben, şafağın, kızının, iştarın, taşının topladığı bahçeler süslensin diye. Ben ağladığımda tepeler güler, kendimi aşağılara saldığımda çiçekler coşar. Başıma eğdiğimde bütün her şey mutlu olur. Tarla ve bulut sevgililerdir ve aralarında ben bir lütuf habercisiyimdir. Birinin susuzluğunu giderirken, Diğerini rahatsızlığından kurtarırım. Gök gürültüsü gelişimi haber verir. Gökkuşağı ise gidişimi. Ben dünyevi yaşam gibiyimdir. Coşkun doğa unsurlarının ayakları dibinde başlayan ve ölüm meleğinin yükselen kanatları altında sona eren. Ben denizin ta yüreğinde ortaya çıkarım. Rüzgarla süzülürüm. Susuz bir tarla gördüğümde alt çalır, çiçekleri kucaklarım, ve de ağaçları milyonlarca minik şekilde. Yumuşacık parmaklarımla hafifçe camlara dokunurum. Ve söylemim bir hoş geldin türküsüdür. Herkes duyabilir fakat ancak duygulu insanlar anlayabilir. Havanın sıcaklığı doğumumu sağlar. Ama karşılığında onu öldürürüm. Aynı kadınların onlardan aldığı güçle erkeğine üstün gelmesi gibi. Ben denizin iç çekişiyimdir. tarlaların neşesi, gökyüzünün gözyaşları. Öyle işte sevgiyle, iç çekişin derin şefkat denizinden, ruhun rengârek tarlasından, sevinç, sonsuz anıların gökyüzünde yaşlar. Ozan O, bu ve gelecek dünyanın bağıdır. O, bütün susamış gönüllerin içebileceği saf bir pınar. Güzellik ırmağınca sulanan bir ağaçtır o. Meyveleri için aç yüreklerin yanıp tutuştuğu. Bir bülbüldür o almış gönülleri güzel şarkılarıyla yatıştıran. Ufukta beliren beyaz bir buluttur o, yükselen ve bütün göğü kaplayana dek büyüyen. Derken o yaşam tarlasının içindeki çiçeklerin üzerine boşalır. Işık saçsınlar diye yapraklarını açarak o tanrıçalar tarafından gönderilmiş bir melektir. Tanrının öğütlerini okusun diye. O karanlık ele getiremeyeceği parlak bir lambadır ve rüzgarların söndüremediği gazı aşk tanrıçasından Apollo'nun müziği ile yakılmış. O yapayalnız biridir. Sadiliğe ve iyiliğe bezenmiş. Doğanın kucağına oturmuş, ilhamını resmetmekte. Gecenin sessizliğine kalmış, ruhunun inmesini beklemekte. O bir nakışçıdır, yüreğinin tohumlarını, şefkat bozkırlarını nakşeden ve insanlık onun bu ettiklerini toplar kendini geliştirmek için. İşte o, bir ozandır yaşamında toplumun aldırış bile etmediği ve ancak bu fani dünyaya veda edip gökyüzündeki mihverine geri gittiğinde farkına varılan. İşte bu o ozandır insanlıktan bir gülücük dışında hiçbir şey istemeyen, işte bu o ozandır ruhu yükselen. Gökyüzünü güzel değişleriyle dolduran, yine de insanların sıcaklığını reddettikleri, insanlar ne zamana kadar uykuda kalacaklar, ne zamana kadar anlık fırsatlardan yararlanarak bir yerlere gelmiş kişileri yüceltip duracaklar? Onların ruh güzelliğini, barış ve aşkın işaretlerini görmelerini sağlayan kişileri ne zamana kadar göz ardı edecekler? Ne zamana kadar insanlar ölülere değer verirken yaşamlarını sefalet yetişinde sürdüren yaşayanları unutacaklar? Hani o yanan bir mum gibi kendi kendini yiyip bitirirken cahillerin yolunu aydınlatan Onları ışığın yoluna sokanları. Ozan, sen bu yaşamın yaşamısın ve sen onların şiddetine karşı çağlardan beri hep zaferle çıkmışsındır. Ozan, bir gün yürekleri sen yönlendireceksin ve işte bu yüzden krallığının sonu asla gelmeyecek. Ozan, dikenli tacına iyi bak, onun içine gizlenmiş, açmakta olan defne dalından tacı fark edeceksin. SEVINÇ VE gözyaşları. Güneş ışıklarını bahçeden çekip alırken ve ay kuş tüyü ışıklarını çiçeklerin üzerine sererken ben ağaçların altında oturup çalılıkların arasından mavi bir halı üzerine serpilmiş gümüş pullar gibi parıldayan yıldızları seyrederken gökyüzünün ne kadar olağanüstü olduğunu düşündüm. Bu arada uzaklarda bir yerde çağlayarak kendine vadide yol açan bir derecinin heyecanlı homurtularını duyuyordum. Kuşlar ağaç dalları arasına sığındıklarında, Çiçekler yapraklarını kapattıklarında ve ortalığı büyük bir sessizlik kapladığında çimellerin üzerinde yürüyen birilerinin ayak hışırtısı kulağıma geldi. Kendimi sakladım ve genç bir çiftin benim bulunduğum çardağa doğru yaklaştığını gördüm. Benim fark edilmeden onları görebildiğim bir ağacın altına oturdular. Her bir tarafa göz attıktan sonra genç adamın, sevgilim gel yanıma otur ve yüreğime kulak ver, gülümse. Çünkü senin mutluluğun, geleceğimizin bir işareti olacaktır. Neşelen çünkü parlak günler bizi bekliyor dediğini duydum. Gönlüm senin yüreğinde bir şüphe olduğunu uyarıyor bana. Çünkü şüphe aşkta günah demektir. Çok geçmeden bu uçsuz bucaksız toprakların sahibi olacaksın. Şu şahane ayın aydınlattığı pek yakında sarayımın kadını olacaksın ve bütün hizmetçiler senin emrinde olacaklar. Gülümse hadi sevgilim. Babamın hazineleri içinden altınların yaptığı gibi Yüreğim sana sırrını yok saymayı reddediyor. Bizi 12 ay boyunca sürecek bir konfor ve gezi bekliyor. Bir yıl boyunca İsviçre'nin mavi göllerinde babamın altınlarını harcayacağız ve İtalya ve Mısır'ın görkemli binalarını seyredeceğiz. Lübnan'ın kutsal sidir ağaçlarının altında dinleneceğiz. Senin mücevherlerine ve giysilerine kıpta edecek prenseslerle tanışacaksın. Bütün bunları senin için yapacağım. Tatmin olacak mısın? Kısa bir süre sonra onların yürüdüğünü gördüm. Varlıklı kişilerin garibanların yüreğine bastığı gibi çiçeklere basarak gözümden kayboldukları sırada aşk ve para arasında bir karşılaştırma yapmaya ve yüreğimde onların durumunu incelemeye başladım. Para, vefasız aşkın kaynağı, sahte ışığın ve zenginliğin kaynağı, zehirli su dolu bir kuyu, ta geçmişten gelen bir gözü dönmüşlük. Derin düşünce çöllerinde dolaşıp dururken mahzun ve hayalet gibi bir çift yanımdan geçerek çimenlere oturdu. Genç bir delikanlıyla genç bir bayan hemen yakınlardaki çiftlik evini terk etmişler. Serinlemek ve yalnız kalmak için oraya gelmişler. Birkaç dakikalık derin bir sessizlikten sonra, sıcaktan kuruyup çatlamış dudaklarından hüzünle iç geçirerek şu sözlerin döküldüğünü duydum. Sevgilim sakın ağlama. Gözlerimizi açan ve yüreklerimizi azad eden aşk bize sabretme gücünü verecektir. Gecikmemiz için kendini üzme, çünkü biz bir yemin ettik ve aşkın tapınağına girdik. Her türlü güçlük ve sıkıntıya karşı aşkımız hep serpilip büyüyecek. Çünkü biz aşk adına yoksulluğun zorluğunu, sefaletin acısını ve ayrılığın boşluğunu çekiyoruz. Bütün bu zorluklara göğüs geleceğim, ta ki galip gelip yaşamım yolculuğunu tamamlamak için gerekli her şeyin üstesinden gelebileceğin gücü avuçlarına koyana dek. Aşk ki Tanrı demek, İç çekişlerimizi ve gözyaşlarımızı görecektir. Tıpkı minberinde yaktığı tütsü gibi ve bizi yüreklilik ve metanetle ödüllendirecektir. Elveda sevgilim, şu cesaret verici ay gökyüzünde kaybolmadan. Aşkın yakıp bitirici ateşi, hasretin umutsuz acısı ve sabrın tükenmiş tatlılığından oluşmuş zayıf bir ses, Elveda sevgilim dedi. Ayrıldılar ve onların birleşmelerine yakılan hüzünlü şarkı, ağlayan yüreğimin feryatları arasında boğulup gitti. Uyumakta olan doğaya bir göz attım ve derinden bir düşünceyle uçsuz bucaksız ve sonu gelmez bir gerçeği keşfettim. Hiçbir gücün talep edemeyeceği, hiçbir nüfuzun ele geçiremeyeceği ya da hiçbir zenginin satın alamayacağı. Bu ne zamanın gözyaşlarıyla silinebilir ne de hüzün tarafından köreltilebilirdi. Bunu keşfetmeye ne İsviçre'nin mavi gölleri ne de İtalya'nın görkemli binaları yetebilirdi. Bu öyle bir şeydi ki sabırla güçlenir, zorluklara karşı büyüyüp serpilir, kışları sıcacık olur, baharda çiçekler açar, yazları serin esintiler çıkarır ve sonbaharda meyveler verirdi. Aşkı keşfettim. Hayal Orada tarlanın orta yerinde berrak mı berrak akmakta olan bir ırmağın kıyısında, Çubukları ve menteşeleri bir ustanın elinden çıkmış bir kuş kafesi gördüm. Bir köşesinde ölü bir kuş yatmaktaydı. Diğer tarafta da iki yemlik, birinde su, öbüründe yem yoktu. Sanki ölü kuş ve akan suyun mırıltısı derin bir sessizlik ve hürmete değermiş gibi orada öyle saygıyla dikildim. Yürek ve vicdan yardımıyla incelemeye ve tefekküre değer bir şeydi. Gördüğüm şeye ve düşünceye kendimi kaptırmış giderken Zavallı yaratığın gürül gürül akan bir ırmağın yanı başında susuzluktan, bereketli bir tarlanın orta yerinde, yaşamın beşiğinde açlıktan ölmüş olduğunu fark ettim. Demir kasasına kapatılmış, altın yığınları içinde açlıktan ölen zengin bir adam gibi. Gözlerimin önünde kafesin ansızın bir insan iskeletine, ölü kuşunda kederli bir kadının dudaklarına benzer, derin bir yara yüzünden kanamakta olan bir insan yüreğine dönüştüğünü izledim. Yara konuşarak, ben insan kalbiyim, maddenin esiri, dünyevi kuralların kurbanı dedi. Tanrı'nın güzellikler tarlasında, yaşamın ırmağının kenarında, insan tarafından konulmuş kurallardan yapılmış bir kafese hapsedildim. Güzel yaratılmışlığın tam ortasında bakımsızlıktan öldüm çünkü Tanrı'nın cömertliğinin, özgürlüğünün keyfini çıkarmaktan alıkoyuldum. İnsan kavrayışına göre içimde aşk ve tutkuyu uyandıran güzellik adına her şey bir rezillik. Onun yankılanmasına göre yanıp tutuştuğum her iyi şey beyhude. Ben insanın emrettiklerinin iğrenç zindanına kapatılmış kayıp bir insan yüreğiyim. Dünyevi yetkenin zincirlerine vurulmuş, dili tutulmuş ve gözleri belirgin yaşlardan yoksun. Gönlünü eyleyen insan tarafından unutulmuş ölü bir yürek. Bütün bu sözleri duydum ve onların incelerek sızan bir kan dereceği halinde yaralı yürekten çıktısını gördüm. Daha da fazlası söylenmişti ama görüp iştebilmem için gözlerimin buğulanmaması ve ağlanmamamız gerekiyordu. 2. Dilek Gecenin sessizliğinde ölüm Tanrı'nın yanından ayrılarak aşağı yeryüzüne indi. Bir şehrin üzerinde havada kaldı ve gözleriyle evlerin içini taradı. Ruhların düşlerin kanatlarında uçtuğunu ve uykuya teslim olmuş insanları seyretti. Ay ufukta battığında ve şehir karanlığa büründüğünde ölüm sessizce ta ki bir saraya varana dek evlerin arasında dolaştı. Hiçbir şeye değmemeye dikkat ederek, hiçbir zorluk çekmeden sürgülenmiş kapılardan geçti ve varlıklı adamın yatağının başucunda dikildi. Ölüm alnına dokunduğunda uyumakta olan adam korku içinde gözlerini açtı. Hayaleti fark ettiğinde korku ve hiddet karışımı sesini toparladı ve ''Korkunç düş, git başımdan, beni yalnız bırak, seni korkunç hayal et, kimsin sen, bu saraya nasıl gelirttin, ne istiyorsun, bu sarayı hemen terk et, çünkü ben buranın sahibiyim, hizmetkarlarımı ve korumalarımı çağırır, seni öldürmelerini söylerim'' dedi. Derken ölüm konuştu, yumuşacık ama ateş gibi yakan bir gürlemeyle ''Ben ölümüm, kalk ve önümme de eğil'' dedi. ''Adam ne istiyorsun daha yapacak işlerim varken buraya seni ne getirdi? Benim gibi güçlü bir adamla ne işin var? Zayıf insanlara git ve onların canını al.'' diye yanıtladı. ''Senin kanlı pençelerinin görüntüsünden ve içi boş suratından tiksiniyorum ve gözlerim iğrenç kemikli kanatlarından ve iskelet bedeninden rahatsız oluyor.'' İşin ciddiyetini korku içinde fark ettiği kısa bir süre sonra ''Hayır hayır merhametli ölüm.'' Söylediklerimi aldırma, çünkü korku yüreğin men ettiği her şeyi söyletiyor insana, diye ekledi. Küfeyle altınımı al götür, ya da esirlerimin avuç avuç canlarını, ama beni bırak. Yaşamla fit olmam gereken hesaplarım var daha. İnsanlardan çok alacağım altın var, gemilerim henüz limana ulaşmadı, ne olur hayatımı bağışla. Ölüm, harem dolusu, olağanüstü, güzel cariyelerim var. Hangisini gönlün çekerse armağanım olsun, kulak ver bana ölüm. ''Bir tek evladım var ve yaşamdaki tek mutluluğum o. Olduğunu, onu canım kadar severim. Sana işte bu en büyük kurbanımı teklif ediyorum. Onu al ama beni esirge.'' Ölüm homurdandı. ''Sen zengin falan değilsin. Aksine acınacak kadar fakirsin.'' Sonra ölüm bu maddeye köle olmuş adamın elini tuttu, ruhunu aldı ve meleklere onu ıslah etmek gibi zor bir görev verdi. Sonra ölüm ta ki en sefilini bulana dek yoksulların evlerinin arasında yavaşça dolaştı. İçeri girdi ve genç birinin rahatsız bir halde yattığı yatağa doğru ilerledi. Ölüm onun gözlerine dokundu. Delikanlı ölümü başucunda görünce ayağa fırladı ve sevgi ve umut dolu bir sesle İşte buradayım benim güzel ölümüm. Ruhumu kabul et çünkü sen düşlerimdeki umutsun. Onları yerine getiren sen ol. Kucakla beni ey sevgili ölüm. Sen merhametlisin, bırakma beni. Sen Tanrı'nın habercisisin, beni al ona götür. Sen doğruluğun sağ eli ve şefkatin yüreğisin, beni bırakma. Senin için defalarca dua ettim, yalvardım ama sen gelmedin. Seni aradım durdum ama sen bana uzak durdun. Sana seslendim ama sen kulak vermedin. Şimdi beni duyuyorsun, ruhumu sarıp sarmala sevgili ölüm. Ölüm yumuşamış elini onun titreyen dudaklarına koydu bütün ruhunu aldı ve onu emin bir şekilde taşımak üzere kanatlarının arasına sardı. Sonra göğe dönen ölüm geriye baktı ve uyarısını fısıldadı. Yalnız onlar döner ahirete, dünyadayken ahireti arayanlar. Dün ve bugün altın stokçusu sarayının bahçesine girdi ve onunla birlikte dertleri de. Ve akbabaların hayvan leşi üzerinde dönüp durduğu gibi bütün kaygıları başının üzerinde dönüp durdu ta ki etrafı mermerden muhteşem heykellerle donatılmış güzel bir göle varana dek. Bir sevgilinin düşlerinden serbestçe dökülen düşünceler gibi heykellerin ağzından dökülen suya vurarak ve bir, bir tepeciğin üzerinde bir bakirenin yanağındaki doğum lekesi gibi yükselen sarayını seyrederek orada oturdu. Hayalleri alıp onu gözlerini perdeleyen ve insanın doğaya ne anlamsız katkılar yaptığını görmesini engelleyen gözyaşları içinde okuduğu, yaşam dramının sayfalarına geri götürdü. Ta geçmişine gidip yaşamının ilk çağlarındaki görüntüsünü pişmanlık dolu bir acıyla gözünün önüne getirdi. Hani o tanrıların işleyip bezediği ısırabına daha fazla engel olamadı. Bağırarak, dün yemyeşil vadide koyunlarımı otlatıyor, varlığımın tadını çıkarıyor, kavalımı çalıyor, başım dimdik yukarıda geziyordum. Oysa bugün aç açgözlülüğün eseriyim. Altın altını geçiriyor, sonra da huzursuzluğu ve en sonunda da ıstırap vermeye başlıyor. Dün şarkılar söyleyen bir kuş gibiydim. Hücre çayırlarında, oradan oraya süzülüp uçan. Bugün ise dönek mi dönek zenginliğin, sosyete kurallarının ve şehir modasının esiriyim. Ve dostlar satın alıyorum. İnsanları insanoğlunun garip ve sığ kurallarına uyarak memnun etmeye çabalıyorum. Özgürce yaşamak ve cömert bir yaşamın keyfini çıkartmak için doğmuştum oysa. Ama şimdi kendimi beli kırılırcasına sırtında tonlarca altın taşımaya çalışan bir yük hayvanı gibi hissediyorum. O ferah, havadar yaylalar nerede kaldı, şarkılar söyleyerek akan dereler, o tertemiz rüzgar, insanın içine işleyen doğa, tanrılarım neredeler? Hepsini yitirdim. İçimi kemiren şu yalnızlığın, benimle eğlenen altınlardan, Sırtımı sıvazlayan kölelerden ve de mutluluğum adına mezar taşı gibi diktiğim ve azameti içinde yüreğimi yitirdiğim sarayımın dışında neyim kaldı? Dün Bedevi'nin kızıyla çayırlarda ve tepelerde dolaşırdım. Erdem yoldaşımız, aşk hazlımız ve ay bekçimizdi. Bugün ise kendini altın ve elmaslara satmaya hazır. Güzellikleri sığ kadınlarla birlikteyim. Dün kaygılarım yoktu, çobanlarla yaşamdan doyasıya keyif alırdım. Yer, içer, oyunlar oynar, çalışır, şarkılar söyler ve yüreğin içtenliğinden çağlayan müzikle dans ederdim. Bugün kurtların arasında kalmış korkak bir kuzu gibi insanların arasındayım. Sokaklarda yürürken bana nefret dolu gözlerle bakıp hasetle ve aşağılayarak beni gösteriyorlar. Ve ben bahçelere doğru süzüldüğümde etrafımda bir sürü çatık kaşlı yüz görüyorum. Dün mutluluk içinde zengindim, bugün ise altınlar içinde yoksulum. Dün hayatlarından memnun kurallarına yukarıdan bakan sevgi dolu bir kral gibi, başı yukarıda gezen mutlu bir çobanken, bugün servetinin önünde bir köleyim. Bir zamanlar tatmış olduğum yaşam, güzelliklerini avucumdan çalıp götüren servetimin. Affet beni Tanrım, zenginliklerin yaşamımı parça parça edip, beni zulüm ve ahmaklıkların zindanlarına sürükleyeceğini bilemedim. Şan şöhretin sonsuz bir cehennem olduğunu hiç düşünmedim. Bitkin bir halde kendini topladı, hıçkırarak ve insanlığın varlık dedikleri bu mu? Hizmet ettiğim ve tapındığım Tanrı bu mu? Dünyadan beklediğim bu mu? Neden bir damlacık mutlulukla değiş tokuş edemiyorum acaba bunu? Bir ton altın karşılığında bir güzel düşünceyi kim satar bana? Bir avuç dolusu mücevher karşılığında kim bana bir anlık bir aşk verebilir? Kim bana başkalarının yüreğini görebileceğim bir göz bahşeder, bütün servetimi karşılığında al alıp götürerek diye söylenerek ağır ağır sarayına doğru yürüdü. Sarayın kapısına vardığında geri dönüp Yaremya'nın Kudüs'e doğru baktığı gibi şehre bir göz attı. Yürek dağlayıcı bir keder içinde kollarını yukarı kaldırdı ve ey şu iğrenç şehrin karanlıklar içinde yaşayan bir telaş sefalete doğru koşan Yalan dolan, öğütler veren ve ahmakça sözler eden halkı. Ne zamana kadar sürecek bu cehaletiniz? Ne zamana kadar yaşamın pisliğine katlanacak, onun bahçelerinden uzakta duracaksınız? Doğanın güzelliklerinin ipek elbisesi senin için dikilmişken neden kıt düşüncelerin hırpani cübbesi içinde geziyorsun? Bilgeliğin ışığı soluyor, onu canlandırmanın tam zamanı. Gerçek varlığın evi yıkılıyor, onu tekrar onarıp korumanın tam zamanı. Cehaletin soyguncuları huzur hazinenizi talan etmiş, onu geri almanın tam zamanı. Bütün bu sırada yoksul bir adam önünde dikildi ve sadaka istemek için elini ona doğru uzattı. Dilenciye bakarken dudakları aralandı, gözleri sakinlik içinde parıldadı ve yüzü şefkatle yanmaya başladı. Sanki bir gün evvel göl kenarında yaktığı ağıt onu selamlamaya gelmişti. Yoksul adamı sevgiyle kucakladı ve avuçlarını altınla doldurdu. Ve sevginin tatlılığıyla, içtenlik dolu bir sesle, ''Yarın gene gel ve beraberinde diğer ısırap içinde dostlarını da getir. Bütün malınız, mülkünüz size geri verilecek.'' dedi. Hayatta her şey iyidir. Hatta altın bile, çünkü adama dersini verir. Para yaylı bir çalgı aleti gibidir. Onu çalmayı bilmeyen biri ancak ahenkten yoksun bir müzik duyabilir. Para aşk gibidir, elinde bulunduranı yavaşça ve acı vererek öldürür. Ve onu başkalarıyla paylaşmayı bilen neyse hayat verir diyerek sarayına girdi. Yakamı bırak suçlayıcım, yakamı bırak suçlayıcım. O aşkın hatırı için, hani ruhunu aşkınla bir araya getiren bu şeyin hatırına... Hani şefkatli anneninkiyle birleştiren ve yüreği evlat sevgisiyle bağlayan, git ve beni ağlayan yüreğimle baş başa bırak. Bırak düşlerimin okyanusunda yelken açayım, yarın olana dek. Bekle çünkü yarın bana istediğini yapmakta serbest, isnat edeceğin şey bir gölgeden başka bir şey değil. Ruhla beraber utancın mezarına yürüyen ve yüreği soğuk kraç toprakla yüzleştiren. İçimde minicik bir yüreğim var benim. Ve onu içinde bulunduğu zindanından çıkarmaya ve avucumun içine taşıyıp derinlemesine incelemekten ve gizemini keşfetmekten hoşlanırım. Oklarını ona yöneltme, korkup kayıplara karışsın diye, Tanrısının onu aşk ve güzellikle biçimlendirirken bahşettiği inancının tapınağında kurban olsun diye gizemin kanını akıtır. Güneş doğuyor ve bülbül şarkılar söylüyor ve mersin ağacı güzel kokulu soluğunu ortalığa saçıyor. Kendimi kurtarmak istiyorum, yanlışın yorgan ettiği uykudan alıkoyma beni, suçlayıcım. Kusur bulma bana, ormandaki arslanlardan veya vadilerdeki yılanlardan söz ederek. Çünkü benim ruhum dünyadan korkmaz ve kötülüğün kendisi gelmeden kötülüğe karşı uyarılara aldırmaz. Bana öğütler verme, suçlayıcım. Çünkü felaketler yüreğimi açtı benim ve gözyaşları gözlerimi yıkadı. Ve hatalar bana yüreklerin dilini öğretti. ''Kovmaktan söz etme çünkü benim yargım vicdanımdır ve o beni haklı çıkarır ve korur beni eğer masumsam ve yaşamımdan eder beni eğer suçluysam.'' ''Aşkın tören alayı yürüyor, güzellik bayrağını sallıyor, gençlik mutluluğun trampetini çalıyor, pişmanlık getirmeme karışma, suçlayıcım benim.'' ''Bırak yürüyeyim çünkü yolum güller ve nanelerle dolu ve havada saflığın kokusu var.'' Zenginlik ve ululuk hikayeleri anlatma bana. Çünkü benim ruhum cömertlikle zengin ve Tanrı'nın güzelliğiyle ulu. İnsanlardan ve kurallardan bahsetme ve de krallıklardan. Çünkü dünya bütünüyle benim doğum yerim ve bütün insanlar kardeşim. Uzaklaş yanımdan. Çünkü sen yaşamı alıp gidiyorsun pişmanlık getirerek ve boş sözler sarf ederek. Ölümün güzelliği. Birinci kısım çağrı. Bırak beni uyuyayım. Çünkü ruhum aşkla sarhoş ve bırak beni dinleneyim. Çünkü ruhum günler ve geceler boyu bağışlanıp durdu. Mumları ve yatağımın etrafındaki tütsüleri yak ve bedenimin üzerine Yasemin ve gül yaprakları serp. Bu hurdanlıklarla saçlarımı mumyala ve ayaklarıma parfümler saç. Ve ölüm eliyle alnıma ne yazdıysa onu oku bana. Bırak beni uykunun koynunda dinleneyim. Çünkü açık gözlerim yorgun. Bırak gümüş telli, lir titresin, tellerini ve ruhumu okşasın. Arp ve udun sesiyle solmakta olan yüreğimin etrafına bir örtü ör. Gözlerimde söken umudun şafağını seyrederken bana geçmişten şarkılar söyle. Çünkü onun sihirli manası yüreğimin huzur bulacağı yumuşacık bir yatak demektir. Gözyaşlarınızı silin dostlarım ve çiçeklerin şafağı selamlamak için taçlarını kaldırdıkları gibi başlarınızı kaldırın. Bir ışık huzmesi gibi yatağımla ahiret arasında dikilen ölümün gelinine bakın. Nefeslerinizi tutun ve onun beyaz kanatlarıyla işaret ederek beni çağrışının ışırtısına benimle birlikte kulak verin. Yakına gelin ve veda edin bana. Gülümseyen dudaklarınızla gözlerime dokunun. Bırakın çocuklar o yumuşak, ve pembemsi parmaklarıyla ellerimi kavrasınlar. Bırakın geçmiş seneler damarlı ellerini başıma koysunlar ve benim için dua etsinler. Bakireler yakınıma gelsinler ve gözlerimin içinde Tanrı'nın gölgesini görsünler. Ve de onun soluğumla yarışan iradesinin yankılanmasını duysunlar. İkinci kısım, yükseliş. Bir dağın zirvesinden geçtim ve ruhum, tam ve sınırsız özgürlüğün gök kubbesinde süzülerek uçmakta. Yoldaşlarım, ben çok ama çok uzaklardayım ve bulutlar dağları gözlerimden saklıyorlar. Vadileri sessizlik okyanusları basıyor ve unutuluşun elleri, yolları ve evleri bir bir yutuyor. Çayırlar ve tarlalar bir ilkbahar bulutuna benzer, bum ışığı kadar sarı ve tam vakti kadar kırmızı bir beyaz hayaletin arkasında görünmez oluyorlar. Dalgaların şarkıları ve ırmakların ilahileri ortalığa dağılıyor ve kalabalıkların sesleri sessizliğe bürünüyor. Ve artık ahiretin müziğinden başka ses duymuyorum. Ruhların tam istediği bir armoni içinde baştan aşağı beyazlara bürünmüşüm. Rahatım yerinde, huzur içindeyim. Üçüncü kısım, kalıntılar. Beni bu beyaz kefenin içinden çıkarın ve bana Yasemin ve leylak yaprakları giyindirin. Bedenimi fil dişi sandukadan çıkarın ve bırakın, portakal çiçeklerinden yastıklar üzerinde dinlensin. Arkamdan yas tutmayın benim ama gençlik ve sevinç türküleri söyleyin. Bana gözyaşı dökmeyin ama hasat ve hüzüm sıkkımı zamanı türküleri söyleyin. Hüzünle hıçkırmayın arkamdan ama parmağınızla yüzüme aşk ve sevinç sembolleri çizin. Havanın sükunetini ilahiler ve dualarla bozmayın ama bırakın yüreğiniz benimle beraber ebedi yaşam türküleri söylesin. Kara giysiler içinde yasımı tutmayın ama rengarik giyinip benimle eğlenin. Yüreğinizde hıçkırıklarla ayrılığımdan söz etmeyin. Kapatın gözlerinizi. Görün bakın ben hep yanı başınızda olacağım. Beni yaprak yığınları üzerine yerleştirin ve dost omuzlarınızda taşıyın ve ağır ağır ıssız ormana doğru yürüyün. Beni kalabalık mezarlığa götürmeyin ki uykum takırdamakta olan iskelet ve kafatası sesleriyle dağılmasın. Beni servi ormanına götürün ve mezarımı menekşe ve gelinciklerin başkalarının hayaletleri üzerinde büyümediği yere kazın. Mezarım derin olsun ki seller kemiklerimi alıp aşağılara, geniş ovalara taşımasın. Mezar taşım genişçe olsun ki şafak vaktinde gölgeler gelip yanı başımda otursun. Dünyevi bütün giysilerimi alın üzerimden ve beni toprak ananın bağrına derince gömün ve beni özenle anamın sinesine yerleştirin, üstümü yumuşak toprakla örtün ve her bir avuç dolusu Yasemin, Leylak ve Mersin tohumlarıyla karışmış olsun. Ve onlar üzerimde büyüdüğünde ve bedenimin öğeleriyle serpildiklerinde havaya yüreğimin güzel kokularını salacaklardır, İç huzurumun sırrını açığa vuracaklardır. Hatta güneşe kadar bile bir rüzgarla birlikte eserek yaya gezgini rahatlatacaktır. Artık kendi başımı bırakın beni dostlar, bırakın beni ve sessiz adımlarla uzaklaşın. Sessizlik ıssız vadide salınmaya başlamışken beni Tanrı ile bırakın ve yavaşça çekip gidin buradan. Badem ve elma ağaçları çiçekleri Nisan rüzgarları ile ortalığa saçılırken evlerinizin neşeli ortamına geri dönün ve orada. Ölümün ben ve sizden alıp götüremediği şeyi bulun. Beni huzura terk edin. Çünkü burada gördüğünüz şey fani dünyadan çok daha fazla anlam dolu. Bir Ozanın Sesi Birinci Bölüm Hayırseverliğin gücü yüreğimin ta derinlerine yayılır ve ben de buğdayları demetler halinde toplar, açlara dağıtırım. Benim ruhum asmalara can verir ve ben de onun salkımlarını ezer, suyunu susamışlara ikram ederim. Tanrı lambamı doldurur ve ben de onu yabancı karanlıkta yolunu bulsun diye pencereme koyarım. Ben bütün bunları yaparım çünkü onlarla yaşarım ve eğer kader yollarımı bağlar da bunları yapmamı engellerse o zaman tek dileğim ölüm olur. Çünkü ben bir ozanım ve verici olmadığımda alıcıda olmak istemem. İnsanlık bir fırtına gibi öfkeye kapılıp eser ama ben sessizlik içinde it çekerim. Çünkü bilirim ki bir it çekiş, Tanrı'ya ulaşana dek fırtına dinmelidir. İnsanın her türü dünyevi şeylere tutkundur ama ben hep ateşiyle beni arındırsın ve acımasızlığı yüreğimden silip atsın diye sevginin meşalesine sarılmaya çabalamışımdır. Değerli şeyler hiç acı çektirmeden bir insanı körelterek yok eder. Sevgi ise beraberinde acıları canlandırarak ona hayat verir. İnsanlar türlü çeşitli kabilelere ve soylara bölünmüştür ve ülke ve şehirlere aittirler. Ama ben kendimim, bütün toplumlara karşı yabancı hissederim ve hiçbir yerleşime ait de değilimdir. Evren benim ülkem ve insanlık ailesi de kabilemdir. İnsanlar zayıftırlar ve ne yazık ki kendi içlerinde de parçalanmış durumdadırlar. Dünya küçüktür ve onu krallıklara, imparatorluklara ve illere bölmek hiç akıllıca değildir. İnsan türleri ruhun tapındığı yerle bir etmek için bir araya gelirler ve fani bedenlerine sokmak için görkemli yapılar inşa etmek üzere el ele verirler. Bense tek başıma durur, yüreğimin ta içlerinden gelen umudun sesine kulak vererek, sevgi nasıl acı vererek bir insanın yüreğini tazeliyorsa, cehalet de aynı şekilde ona bilgeliğin yolunu öğretir derim. Acı ve cehalet insana büyük mutluluk ve bilgi sağlar. Çünkü yüce varlığın, yarattığı Güneş'in altındaki hiçbir şey boşuna anlamsız değildir. 2. Bölüm Güzel ülkem için yanıp tutuşurum ve çektikleri yokluk yüzünden onları çok severim. Ama ülkemin insanları yağma ve talan dürtüsüyle ve öldürmek için vatanseverlik ruhu denilen şeyin dolduruşuna gelip baş kaldırsalardı ve komşu ülkeyi istila etselerdi böyle acımasızca bir rezalete neden oldukları için halkımdan ve ülkemden nefret ederdim. Doğduğum topraklara şükran şarkıları söylüyorum ve çocuklarımın ülkesini görmeye can atıyorum. Ama yurdumdaki o insanlar zor durumda bir yoksul gezgine yatacak yer ve yiyecek vermekten kaçınır olsalardı, şarkımı öfkeye dönüştürür ve hasretimi kafamdan siler atardım. İçimden gelen ses, yoksulun derdine çare bulmayan bir vatan, yerli bir edilmekten başka bir şey hak etmez derdi. Yurdumu sevdiğim kadar yerlisi olduğum köyümü de severim ve ülkem diye bildiğim dünyaya olan sevgimin bir parçasıyla da ülkemi severim ve bütün benliğimle de dünyayı severim çünkü o insanlığın barınağı Tanrı'nın görünür ruhudur. İnsanlık yüce varlığın dünya üzerindeki ruhudur ve o insanlık harabeler arasında oturuyor, çıplaklığını paçavralarla örtüyor, çökmüş avurtlarına gözyaşları döküyor. ...ve acıklı seslerle çocuklarına sesleniyor. Ama çocuklar kendi boylarının ezgilerini söylemekle meşgul. Bir düzey kılıçlarını bilerken, analarının seslerini duyamıyorlar. İnsanlık insana yalvarıyor ama kulak veren yok. Gel gör ki bir kulak verecek olsa ve bir anneyi gözyaşları içinde teselli etse, ...bir değer diğeri çıkıp, o zayıf biri, duygularının esiri olmuş diyor. İnsanlık yüce varlığın dünya üzerindeki ruhudur ve o yüce varlık insanlara sevgi ve iyi niyet telkin ediyor ama insanlar bu tür öğretileri aptalca buluyor, alay ediyor. Hz İsa kulak verdi ama sonu haça gerilmek oldu. Bu sesi Sokrat duydu ve peşinden gitti ve o da bedenini kurban etti. Hz İsa ve Sokrat'ın peşinden gidenler Yüce Tanrı'nın takipçileridir ve insanlar onları öldüremeyeceklerine göre Alay etmek öldürmekten beterdir deyip onlara kahkahalarla güldüler. Ne Kudüs Hazreti İsa'yı ne de Atina Sokrat'ı öldürebildi. Onlar hala yaşıyorlar ve sonsuza dek de yaşayacaklar. Alay ve aşağılama Yüce Tanrı'nın peşinden gidenlere galip gelemez. Onlar yaşar ve daha da büyürler sonsuza dek. Üçüncü Bölüm Sen benim kardeşimsin çünkü sen insanoğlusun. Ve siz bizimle kutsal ruhun oğullarıyız, eşitiz ve aynı topraktan yaratıldık. Senin burada olmanın amacı bana yaşam yolunda arkadaşlık etmek ve gizli hakikatin manasını anlamamda bana yardımcı olmaktır. Sen bir insansın ve bu olgu seni kardeşim gibi sevmem için yeterli. Benim hakkımda istediğin şekilde konuşabilirsin çünkü yarın seni alıp uzaklara götürecek ve yargılamasında bu sözlerini delil olarak kullanacak, ve sen gerçeğe ulaşacaksın. Sahip olduğum her şeyden beni yoksun bırakabilirsin çünkü açgözlülüğüm para pul yığmaya kışkırttı beni. Ve eğer seni tatmin edecekse hepsi için hak sahibi olabilirsin. Ne istersen bana yapabilirsin ama hakikatime, dokunmaya gücün yetmeyecek. Kanımı ortalığa saçıp bedenimi yakabilirsin ama ruhumu ne öldürebilir de incitebilirsin. Kollarıma zincir, ayaklarıma prangalar vurabilirsin ve beni karanlık zindanlara atabilirsin ama düşüncemi esir edemezsin. Çünkü o uçsuz bucaksız göklerde esen rüzgarlar kadar özgürdür. Sen benim kardeşimsin ve ben seni seviyorum. Senin kilisende tapınmana, tapınağında diz çöküşüne ve camide ettiğin dualara bayılıyorum. Sen ve ben bir dinin çocuklarıyız. Çünkü farklı dinsel yollar yüce varlığın sevecen elinin parmaklarıdır herkese doğru uzanmış, insanlığın bir bütün olmasını arzulayan ve hepsini kucaklamaya can atan. Seni bilgeliğinden kaynaklanan hakikatin yüzünden seviyorum. Cehaletimden ötürü göremediğim hakikat. Ama tanrısal bir şey olarak sana saygı duyuyorum. Çünkü o ruhun işi. Gelecek dünyada senin hakikatinle benimki buluşacak ve çiçeklerin kokusu gibi birbirine karışarak tek ve bütün bir ebedi hakikat haline gelecek ve ölümsüzleşerek aşk ve güzelliğin sonsuzluğunda yaşayacak. Seni seviyorum. Çünkü güçlü, zalim karşısında çaresiz, aç gözlü zenginlerin karşısında yoksulsun. Bu nedenlerden gözyaşları akıttım ve beni rahatlattım ve gözyaşlarımın ötesinden adaletin kollarında sarmalandığını, gülümserken sana acı çektirenleri affettiğini görüyorum. Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum. Sen benim kardeşimsin ama neden benimle çekişip kavga ediyorsun? Neden ülkemi işgal ediyor, şan, şöhret ve iktidar peşinde koşanları mutlu etme adına bana boyun eğdiriyorsun? Neden çoluğunu çocuğunu arkada bırakıp ta uzak ülkelere doğru senin kanınla şöhret satın alan ve ananın gözyaşlarıyla büyük ün kazananların adına ölümün peşinden koşuyorsun? Kardeş kanı dökmek bir insan için şeref midir? Eğer bunu şeref diye kabul ediyorsan, Hadi bunu bir tapınma davranışı haline sok ve kardeşi Habil'i katlettikten sonra Kabil adına bir tabınak inşa et hemen. Nefsini koruma doğanın en önemli kanunu mudur? Peki öyleyse nasıl oluyor da açgözlülük kardeşlerini incitmekle sırf onun amacına hizmet etmek adına seni bu kadar özveride bulunmaya zorluyor? Kardeşim! Var olma aşkı diğer insanları haklarından yoksun bırakmaya bizi zorluyor diyen lidere kulak ver. Sana diyeceğim yalnız şudur. Başkalarının haklarını korumak en asilane ve en güzel insani davranıştır. Eğer benim var olmam başkalarını öldürmeni gerektiriyorsa o zaman ölüm benim için daha şereflidir. Ve şerefimi korumam için beni öldürecek birini bulamayacak olursam sonsuzluk gelmeden sonsuzluk aşkına, kendi canıma kıymaktan asla çekinmem. Bencillik, kardeşim, körü körüne üstünlüğün nedenidir ve üstünlük aşiret hayatını, bu da çekişmeleri ve insanları boyunduruk altına almaya yol açan otoriteyi yaratır. Ruh, kara cahilliğin karşısına dikilen bilginin gücüne ve adalete güvenir. Cehalet ve zulmü korumaya ve güçlendirmeye yarayan kılıçları tedarik eden otoriteyi reddeder. O, Babil'i yok öden, Kudüs'ü temellerinden sarsan ve Roma'yı harabeye çeviren otorite. İşte budur halkın gözünde suçluları heybetli yapan, yazarların onların adına saygı duyulmalarını sağlayan, tarihçilerin onların bu insanlık dışı davranışlarını adeta tapınırcısına anlatmalarına neden olan, boyun eğdiğim tek otorite, adaletin doğal yasalarını koruyan ve ona itaat eden otoritedir. Otorite öldüreni öldürdüğünde nasıl bir adalet sağlar ki? Soyguncuyu hapsettiğinde, komşu ülkeye saldırıp halkını katlettiğinde, adalet yönetimi altında bir katil, bir katili cezalandırdığında ve bir hırsız çalan birini hapse attığında otorite hakkında ne düşünür acaba? Sen benim kardeşimsin ve ben seni seviyorum ve bütün gücü ve saygınlığıyla seni adaletin ta kendisidir sevgi. Eğer adalet, aşiretine ve içinde bulunduğun topluma aldırmadan benim sana olan sevgimin arkasında değilse, ben aşkın yoksul, dış görünüşü içinde bencilliğin çirkinliğini gizleyen bir sahtekar durumuna düşerim. Sonuç Ruhum yoksulluk ve geçim sıkıntısı içinde beni teselli eden bir dosttur. Ruhunla dost olmayan biri, insanlığın düşmanıdır ve içinde insanlık dürtüsü olmayan biri, Umutsuzluklar içinde yok olur gider. Yaşam, insanın içinde yeşerir, dışında değil. Sana bir çift söz etmeye geldim ve şimdi edeceğim de ama ölüm beni bundan alıkoyarsa, bu söz ertesi gün de söylenir. Çünkü bir sonraki gün, sonsuzluğun defterinde saklı hiçbir şey bırakmaz. Tanrı'nın yansıması olan sevgi ve güzelliğin ihtişamı içinde yaşamaya geldim. İşte buradayım, yaşıyorum ve insanlar beni yaşamın ülkesinden süremiyorlar. Çünkü benim ölümde bile yaşayacağımı iyi biliyorlar. Gözlerimi oyacak olsalar, sevginin fısıltılarına, güzelliklerin türkülerine kulak vereceğim. Kulaklarımı sağır etseler, sevginin tütsüsü ve güzelliklerin hoş kokularıyla bezenmiş rüzgarı tenimde hissedeceğim. Beni bir havasızlığa hapsetseler, sevgi ve güzelliklerin çocuğu ruhum ile birlikte yaşayacağım. Buraya herkes ve herkesle olmak için geldim. Ve bugün yalnızlığım içinde yapacağım şey yarınla birlikte insanlara yansıtılacaktır. Bugün tek yüreğimle söylediğim şeyler yarın birçok yürekte dile gelecektir.